Merhaba, su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlham. Ben Nurhan Yüce. Bu hafta su hakkında dünyanın su gündemini ele alacağız. İklim değişikliği, üretim pratiklerinin daha su ve enerji yoğunluklu hale gelmesi, nüfusun artması gibi daha pek çok nedenden ötürü dünyanın su varlıkları gittikçe artan baskılar altında. Hepimizin bildiği gibi. Bu konuyla ilgili olarak pek çok araştırma yapılıyor dünyada uzun yıllardır. Ancak tüm yerküreği ele alan kapsamlı say çalışma sayısı çok fazla değil. Şimdi e, 2014'e ait ve içinde bulunduğumuz yıla ait bazı güncel verileri de içeren kapsamlı bir çalışmadan bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı'nın hazırladığı 2015 Dünya Su Gelişim Raporu. Bunun verilerini ve sonuçlarını sizlerle e, paylaşalım dedik programımızda. Ee, bu şeyde e, bu e, dokümanda sosyoekonomik olarak bölgelere bölünmüş dünya işte Avrupa ve Kuzey Amerika mesela birlikte ele alınmış Asya ve Pasifik yine aynı şekilde Arap bölgesi e, Orta Doğu yerine Arap bölgesi denmiş mesela İsrail içinde alınmadığı için Latin Amerika ve Karayipler bir de Afrika bölgelerine ele almışlar. Evet biz Avrupa ve Kuzey Amerika'dan başlayabiliriz. Hı -hı. Ee, bu bölge Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bölgesindeki pek çok e, ülkeden oluşuyor. Bunlar ekonomik bakımından gelişmiş ve kişi başına düşen kaynak kullanımının yüksek olduğu ülkeler ancak bundan dolayı bu ülkelerde su sorunu olmadığı anlamı çıkmaması hmm. gerekiyor. Özellikle Doğu Avrupa bölgesinin doğusunda yoksulluk oldukça yaygın. Ee, bölgedeki birçok havzada su kullanım sektörleri arasında anlaşmazlıklar var. Ee, en önemli anlaşmazlıklardan bir tanesi de Tuna etrafında yaşanıyor. Hmm. Tuna Nehri 10 ülkeyi kat ediyor ve Karadeniz'e döküldüğü aşamaya kadar 19 ülkede e, yaşayan 80 milyondan fazla insan tarafından paylaşılıyor. Evet. Bunun doğurduğu kimi sorunlar var ki dünyanın en uluslararası e, nehir Havzası olan e, bir nehirden e, bahsediyoruz. E, Almanya gibi yukarı akım ülkeleriyle Romanya gibi aşağı akım ülkeleri arasında yönetimsel anlamda e, çok büyük farklılıklar var. E, bu ciddi bir kriz noktası oluşturuyor Tuna Nehri üzerinde. Ee, bu farklılıklar birbiriyle uyumlu olmayan yönetim biçimleri çok uzun erimli ve meşakkatli bir paylaşım sürecini ortaya çıkarttığı söyleniyor raporun içerisinde. Evet bu bölgede ayrıca yoğun bir tarımsal kirlilik de var. Öyle ki bölgenin su kaynaklarının varlıklarına yüzde üzerinde kirlilik yükü var. Avrupa Birliği ortak tarım politikası doğrultusunda tarımda kullanılan suyun ciddi anlamda azaltılması gerekiyor. Bu hep ele alınıyor pek çok toplantıda. Atık suyun yeniden kullanımda pek çok AB ülkesi e, ülkesinde dünyanın geriye kalanından daha iyi. Ancak yine de iyileştirilmesi gereken çok fazla nokta var. Evet. Aslında bu cümleyi iyileştirilmesi gereken nokta var, çok sorunlu nokta var dediğimiz cümleleri bütün... Bölgeler hmm. için sarf edeceğiz. Bütün dünya için. Evet. E, raporda ele alınan bütün bölgeler için. O da sonuçta bütün dünya oluyor. Asya ve Pasifik'e geçecek olursak e, bu bölge yoğun nüfusuyla biliniyor. E, burada iyileştirilmiş içme suyu kaynaklarını kullanan kişi sayısı 1990-2012 yılları arasında. Güneydoğu Asya'da %19 ve Doğu Asya'da e, %23 oranında artmış. Hı hı. Ancak bölgede hala yaklaşık 1.7 milyar insan, bu insanların da yarısından fazlası kırsal alanda yaşıyor. Doğru düzgün sıraya e, erişimi mümkün değil, erişemiyor. Daha evet. özetle, <gülüyor> böyle söyleyebilirim. Evet, bu bölgeye baktığımız zaman kentsel nüfustaki yıllık e, %2.4'lük büyüme ile dünyanın en düzgün, pardon dünyanın en hızlı kentleşen bölgelerinden bir tanesi. 2012 yılında bölgedeki toplam nüfusun yüzde 47.5'i yani 2 milyardan fazla insandan bahsediyoruz. Kentsel alanlarda yaşıyor ve bu kentsel nüfusun yüzde 30'u da gece kondu bölgelerinde. 2015 yılına kadar 2.7 milyar insanın kentsel alanlarda da yaşayacağı tahmin ediliyor. Çok Bunun, hızlı bir göçten bahsediyoruz aslında evet, yani evet. çok kısa bir zaman diliminde çok büyük nüfusun göç etmesi evet. gittikleri yerde de altyapı hizmetlerinin yetersiz olması ya da bu kadar kısa sürede yeni hizmet alanlarının açılmamış olması sorunları arttırır nitelikte. Evet. Ve maalesef yolsuzlukla gelen çarpık ve plansız kentleşme akarsu yataklarının imara açılması riskin boyutlarını daha da arttırıyor. Bizim hopa örneğinde olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir sel felaketi yaşandı. Ama nehir avzasına hatta dere yatağına diyelim nehir, evet, nehir avzası değil. önemli değil de. Dere yatağına yapılmış binalar yüzünden e, çok büyük acılar yaşadık. insanları kaybettik. Çok büyük mali zarar ortaya çıktı. Hatta Nuran da e, Hopa'ya gitmişti. E, oradan izinimler evet, orada arttırmıştı bize. Hep söylediğimiz gibi nedenler birbiriyle yarışmıştı. Şiddetini arttırmak evet. için, Selin şiddetini arttırmak için. E, en önemli nedenlerden bir tanesi de havzanın değil, e, dere yatağının bizzatı... İmara açılmış olması, dere yatağının daraltılmış olması, suyun akış yönünün değiştirilmiş olması idi. Bütün evet. hepsi bir araya gelince de sel felaketi oluyor. daha da şiddetlenmişti. Evet, şimdi Asya Pasifik'te sel gibi afetlere karşı kırılganlık artıyor bu nedenlerle. Bu bölge aynı zamanda yeraltı sularında en yoğun kullanıldığı yer. Bangladeş, Çin, Hindistan, Nepal, Pakistan. Ee, birlikte dünyadaki toplam yeraltı suyu kullanımı neredeyse yarısından sorumlu ülkeler sadece beş ülke ama yarısından sorumlu ee, bu çok tehlikeli bir gidişat örneğin Hindistan'da yeraltı suyu için açılmış mekanize kuyular var borulu kuyular var bunların toplam sayısı 1960 yılında 1 milyondan daha azmış 40 sene içerisinde yani 2000 yılına varıldığında bu sayı 19 milyona yükselmiş yani 19 katına çıkmış. Evet. Yani hı. burada şeyi belirtmemiz gerekiyor. Yani bu kuyular yoksullukla mücadelede büyük bir e, işe yaramışlığı hı, söz konusu. E, olayın bir boyutu bu. Ama e, işte yoksullukla mücadele sadece yeraltı suyuna e, dayandırılması bir başka boyutta bir başka sorunu ortaya çıkarmış durumda. E, bu yeraltı suları aslında e, bütün canlı yaşamın... Geleceğinin garantisi Evet Şimdi kullanım miktarları o kadar fazla gerçekleşiyor ki e, inanılmaz boyutlarda gerçekleşiyor Su seviyeleri ciddi miktarlarda düştüğü ifade ediliyor Yani bu suyun olmaması demek aslında bundan sonra orada yaşamın süremeyeceği anlamına gelebilir Aynen bizim mesela Konya'da da buna benzer gelişmeler oluyor biliyorsunuz Çok yoğun kullanıma bağlı Şimdi raporda devam ediyoruz Arap bölgesinden bahsetmiş programın başında da Orta Doğu dememişler diye özellikle vurguladık. Çünkü sosyoekonomik benzerliklere göre ortaklıklar üzerinden şey yapılıyor hani sınıflama yapılıyor. Arap bölgesi denmesinin nedeni Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde İsrail gibi mesela çok daha farklı bir sistem mevcut. O nedenle bu bölgenin içinden İsrail'i çıkartarak düşünelim. Arap bölgesinde fiziksel bir su kıtlığı ön planda bunu hepimiz biliyoruz zaten. İklim değişikliği, nüfus artışı yine artan sosyoekonomik baskılar bu bölgede tatlı su varlıklarına erişilebilirliği çok büyük ölçüde azaltmış evet, durumda. Evet miktarını ve ulaşılabilirliği evet. ne, azalttığı e, söyleniyor. Zaten e, görünüyor hı hı. da. Evet. E, Arap nüfusunun yaklaşık yüzde yetmiş beşi bin metre kişi yıllık su miktarının altında seviyesinde e, suya erişebiliyor ve yaklaşık yarısı da 500 metreküp kişi yıllık miktar yani bu da aşırı su kıtlığı seviyesi dediğimiz seviyeye tekabül ediyor evet. e, altında bir miktarla yaşıyor. Hı. 2011 yılında 355 milyon kişi olarak hesaplanan toplam nüfusun Arap nüfusun yaklaşık %17'sinin yani 60 milyonun iyileştirilmiş içme suyu kaynaklarına erişimi olmadığı ifade ediliyor raporda. Evet. Nüfusun %20'sinin yani 71 milyon kişiye tekabül ediyor. Geliştirilmiş hıfsı sağ imkanlarına da erişimi yok. Ancak bu durum geriye kalan güvenilir geriye kalanlar güvenilir su kaynaklarına, varlıklarına su ve hıfsı sağa erişime sahip diyemeyiz. Çatışmalar ve savaşlar su teminini, hıfzı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini daha da kötü, daha da aşağıya çekiyor. Daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii her programda dile getirmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği de bu tabloyu daha da olumsuz hale çeviriyor. Kuraklık zaten şimdiden bu bahsettiğimiz bölgede, ülkelerde arazinin üçte ikisini etkilemekte. Üstelik nadir ama şiddetli olan ani seller... Sel baskınları da 2012-2013 yılında birçok altyapıyı bu bölgede zarara uğratmıştı. Kullanılamaz hale gelmişti. Bundan dolayı az önce saydığımız etkenler ve iklim değişikliğinden dolayı çoğu Arap ülkesi ulusal gıda açığını dengelemek amacıyla gıda ithalatını ithalatına ağırlık vermiş durumda. Yani şöyle bir tablo hmm. çıkıyor karşımıza. E, suyu içmek için mi kullanacağız, tarımsal üretim amaçlı mı kullanacağız evet. ve ülkeler diyor ki bizim tarım yapabilecek suyumuz yok artık. Bu yüzden hmm. tarım ürünlerini ithal etmek durumundayız. Evet. Bir de daha da kötüsü bu bölgede desalinasyondan medet umuluyor. Bazı ülkeler zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahipler. Ancak ee, ...nükleersiz suyun tuzdan arındırılması ekonomik anlamda sürdürülebilir değil. Çok büyük, çok yoğun enerjiye ihtiyaç var suyun tuzundan ayrılması için deniz suyunun. Bu nedenle nükleer enerjiyle çalışan desalinasyon tesislerinin... ...önümüzdeki 20 yıl içerisinde Arap ülkelerinde kullanıma açılması bekleniyor. Örneğin Suudi Arabistan 2030 yılı itibarıyla 16 taneye kadar, 16 adete kadar... ...nükleer desalinasyon tesisi inşasının tamamlanmasını planlamakta. Bunun tüm yerküre ve insanlık için çok büyük bir tehdit olacağını söylemeye gerek evet. yok aslında. Bir krizi önlemek için daha büyük e, krize yol açan tedbirler alınmaya çalışılıyor. Evet. Şimdi rapora devam etmeden önce e, The Melodians'la dinliyoruz. Rivers of Babylon. Evet, su hakkında bu hafta Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı tarafından hazırlanan 2015 Dünya Su Gelişim Raporuna bakıyoruz. Onun verilerini ve sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bölge bölge ekonomik ve siyasi bölgelere ayrılmış. O bölgelerden şimdi Latin Amerika ve Karayipler bölgesine bakarsak, Birleşmiş Milletler'in bu raporuna göre 160 milyondan fazla insan, yani nüfusun yaklaşık yüzde 28'i yoksulluk içinde. Hı hı. Latin Amerika ve Karayipler'de. Su ve hıfzı sağ sistemleri diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi durumda. Nitekim söylüyor. Rapor. Öyle diyorlar evet. Nitekim buralar, burada su varlıkları oldukça zengin ee, pek çoğumuz biliyoruz bunu. Nüfus diğer gelişmekte olan bölgelere göre daha düşük yoğunlukta dolayısıyla kişi başına düşen su varlığı miktarı daha yüksek. Ama su ve hıfzı sağ hizmetleri kalitesi özellikle kırsal kesimde ve kentin yoksul semtlerinde çok orantısız bir biçimde düşük. Evet ülke ortalamaları yüksek olsa da e, ülke içindeki kesimler arasında farklar e, büyük. Yani burada su, ciddi bir su adaletsizliği mevcut bu bölge içerisinde. Bölgedeki e, pek çok ekonominin temeli doğal varlıklarının ihracatına dayanıyor aynı zamanda. Yani bu gelişmekte olan ülkelerin e, bu dönemdeki kaderi evet, ya da onlara biçilmiş öyle. rol de diyebiliriz. Evet. Türkiye'yi de bunun arasında saymak gerekiyor. Ee, ve bu nedenle üretim aşamasında e, büyük miktarlarda su kullanılıyor. Bu durum su varlıklarının üzerinde çok ciddi baskılara yol açıyor. Ee, bir zamanlar su zengini olan Brezilya artık su krizi hmm. var diyebiliriz Brezilya'da. Kriz öyle bir aşamaya ulaşmış durumda ki Brezilya için. Ee, geçenlerde yine konu edinmiştik biz bunu ee, evet. bu meseleyi web sitemizde programda, radyo programında olmasa da e, su krizine ilişkin olarak ordu senaryolar hazırlıyor. Evet. Eğer bir su ayaklanması olursa e, nasıl tedbir almamız gerekir diye e, hazırladığı senaryolar var. Hatta şey diye ifade ediliyor. E, bu uygu, bu senaryo diğer su krizi yaşanacak ülkelerde de örnek teşkil edebilir elimizdeki senaryoyu. Diğer kriz yaşayan ülkelerle de paylaşabiliriz diyorlar. Evet. Şimdi Afrika bölgesine geçelim raporda Afrika kıtasına geldiğimizde durum oldukça farklı potansiyel su kaynaklarının sadece yüzde beşi insan kullanımına açılmış durumda burada e, kişi başına düşen yıllık su miktarı sadece 200 metreküp bu sayının Kuzey Amerika'da 6000 bin metreküp olduğunu belirtelim ne kadar vahim bir durumda olduğu anlaşılıyor e, kıta genelinin ancak bu hep böyle değildi aslında örneğin Mısır'da ülkenin Yıllık su arzı 2013 yılında kişi başına ortalama 660 metreküp bizde 1500'lerde falan. Hı hı. Oysa bu sayı 1947 yılında 2500 metreküpün üzerindeymiş. Ne kadar büyük bir değişim yaşandığı son 60 yıl içerisinde ortaya çıkıyor. Mısır çoktan Birleşmiş Milletler'in su yoksulluğu eşiğinin altına düştü artık ve Birleşmiş Milletler'e göre 2025 yılında ülkenin mutlak bir su krizi sınırına dayanacağı tahmin ediliyor. Evet. Afrika'da 2012 yılında toplam nüfusun yaklaşık %36'sı iyileştirilmiş su varlıklarına ve %70'i de geliştirilmiş hıfzı sahaya erişemiyor diyor yine rapor. Tarım Afrika'da birçok ekonominin temel kaynağı evet. e, bel kemiğini oluşturuyor. Son derece değişken ve öngörülemez yağış düzenlerinden dolayı da tarımsal faaliyet çok ciddi bir biçimde etkileniyor. E, bu etkilenmesi ni de e, şöyle söyleyebiliriz iklim Hı. değişikliği maalesef bu bölgeyi en ciddi etkileyen Hı. unsurlardan bir tanesi e, bu nedenle de e, su krizi tarımsal e, faaliyeti etkiliyor tarımsal faaliyetin azalması açlık miktarını etkiliyor ve açlığa bağlı e, kalabalık ölümler Hı. kitlesel ölümler gerçekleşiyor bu bölge içerisinde. Evet ve tabii e, Afrika'nın ekili arazilerin sadece yüzde beşinin sulanabildiğini de söyleyelim. Tıpkı Orta Doğada olduğu gibi burada da ithalata yani tarımsal ithalata bağımlılık gitgide artıyor. Bir de şöyle bir veri var burada e, suyun dışında. Afrika'nın nüfusun yüzde kırk üçü modern enerji hizmetlerine bunun başında tabii elektrik geliyor erişemiyor. şehirlerin çoğunda arttan ve çarpık hızlı kentleşmeyle birlikte elektriğe erişim iyice... ...kısıtlanmış durumda. Evet. evet bu... bu rapor daha detaylı, onu söylememiz gerekiyor. Hı -hı. Raporun bir miktarını biz çevirdik e, ve web sitesinde yayınladık. E, suhakkı.org sitesinden e, daha geniş e, kısmına ulaşabilirsiniz. Çünkü sadece e, bölge bölge değil, aynı zamanda sektörel olarak da su kullanımı e, Hı -hı. nasıl... E, Krize girecek onu da ele alan e, verileri içeriyor rapor. Bir yakın e, tarihte hı hı. bir başka rapor daha yayınlandı. Bir miktar da ondan bahsedelim. Evet. Dünya genelinde e, yine su krizine dikkat çekiyor bu rapor. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından e, yayınlandı. 2040 yılında en çok su sıkıntısı çeken ülkeler hı hı. diye basına da yansıdı. Evet. Bir miktar da bundan bahsedelim. Evet bu raporda su talebi önümüzdeki yıllarda artacak diyor bunu hepimiz biliyoruz. Hızla büyüyen nüfus sebebiyle insanlar tarım arazileri ve şirketler tarafından yapılan su tüketimi daha da büyüyecek. Daha fazla insan kentlere göç ederek kaynakları daha da zorlayacak ve bu noktada yeni oluşan orta sınıf taleplerinin karşılanması adına daha yoğun su kullanımı gerektiren gıda ve elektrik üretim, üretimi için ayaklanacak denmiş. ...2040 yılında su sıkıntısı çekmesi olası olan 33 tane ülkeden bahsetmiş. Bunların 14'ü Orta Doğu'da. İklim değişikliğinin bazı alanları kuraklaştırırken diğerlerini daha sulak hale getirmesi bekleniyor. Bunu daha önceden de söylemiştik. Bazı bölgelerde çok daha büyük sel ve kuraklık tehditleri yaşanacak. Bunun su arz ve talebine ilişkin nasıl değişiklikler tetikleyeceği belirsiz ama durumun vahim olacağı kesin. Şimdi bu rapor hazırlanırken iki iklim modelleri ve sosyoekonomik senaryoları birlikte kullanmışlar. Bir yöntem yardımıyla 2020, 2030 ve 2040 yılları da 167 ülke arasında gelecekte yaşanacak su sıkıntısını değerlendirip bir sıralama yapmışlar. Buna göre 2040 yılında 33 ülkenin ciddi su sıkıntısı çekeceği söyleniyor. Ayrıca 2040 yılına kadar Şili, Estonya, Namibya ve Botswana'nın su sıkıntısında ciddi bir artış e, ...göstereceği yani bu ülkelerde bulunan halkın e, tarım alanlarının ve kırsal toplulukların kıtlığa karşı bugün olduklarından Hı -hı. çok daha savunmasız hale geleceği belirtiliyor. Evet, 2040 yılında en fazla su sıkıntısı çekecek bu ülkelerden Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail... Suudi Arabistan, Umman ve Lübnan 5 üzerinden 5 puan alıp son derece yüksek su sıkıntısı çekecek ülkeler sınıfına girmişler. Dünyanın su güvenliği en düşük bölgesi burası. Zaten aşırı miktarda yeraltı suyu ve tuzdan arındırılmış yani desaline edilmiş deniz suyu kullanıyorlar. Desalinasyon teknolojisi iyice yaygınlaşacak. Yakın ve orta vadede daha büyük ve karmaşık su sorunları ortaya çıkacak deniliyor raporda. Evet bu sorunların bir tanesi de aslında siyasi kriz diyebileceğimiz evet. bir alan ki Suriye'deki işte kuraklığın ve su sıkıntısının 2011'de patlak veren iç savaşı körükleyen etkenlerden biri olduğu çok aşikar azalan suk varlıkları işte süre gelen kötü yönetimler. Sebebiyle başta bütün o tarımsal ve hayvancılık üretimi alt üst oluyor. Ve bundan dolayı da çok hızlı bir zaman diliminde çok büyük kalabalıklar kentlere göç etmek zorunda kalıyor. Ve su krizi ile birlikte başlayan işte siyasi krize evriliyor. Evet yine benzer sorunlar diğer ülkelerde de var. Mesela Filistin ve İsrail arasında çok uzun yıllardır süren çatışmalar önemli bir boyutunu oluşturuyor bunun. Su meselesi çok önemli bir boyutu. Geçen sene İsrail Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarında e, Gazze'nin altyapı, su altyapı sistemini oldukça büyük zararlar vermişti. 120 bin kişi su sıkıntısı yaşamaya başladı bu yüzden. Özellikle batısındaki kıyı kesimde yaşayanlar bazen bir haftaya kadar e, suya erişemiyor. Bölge halkının %23'üne yakını su ve hıfsız hizmetlerine ulaşamıyor. Bunun sebebi de hani bir, bir iyileştirme yapılamıyor alt e, yapıda. İsrail bölgeye 8 yıldır abluka uyguluyor ve daha da beter bir hale getiriyor. E, i̇nsanlar kendi imkanlarıyla bu krizini aşmaya çalışıyorlar. İşte... Tuzdan arındırılmış su satın alıyorlar. Bunun da her hafta yaklaşık 23 dolar maliyeti varmış. Bu resmen 100 dolara tekabül ediyor bir ayda. Normal evet. bir Filist'in ailesi için. Şimdi raporun devamında işte gelişmiş ülkelerde de su krizinin yaşanacağına ilişkin veriler var. Ekonomik evet. açıdan artan yoksullukla birlikte suya erişim daha da azalacak deniyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden muhtelif örnekler var. Hı -hı. Su sıkıntısı yaşanacak bölgeler olarak sayılıyor ee, ama bu raporun içerisinde süremiz e, bittiği için e, diğerlerine hmm. yer veremiyoruz. Evet. Türkiye'yi zikretmedik. Hemen hmm. e, şeye kapılmayalım, sevince kapılmayalım. Bu 33 ülke arasında Türkiye de var. Zaten diğer programlarımızda Türkiye'nin nasıl bir su kriziyle karşı karşı olduğuna daha uzun boylu yer verdiğimiz için. Ee, sefer söyledik. Söylemedik. <gülüyor> 33 ülkenin arasında sondan 6. 6. yani 27. sırada. Evet e, söylenecek çok şey vardı ama yine programımızın sonuna geldik. E, bu arada Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün de yine raporu bu bahsettiğimiz raporu suhakkı.org'da e, tamamına ulaşabilirsiniz. Onu da belirtelim hemen. Su hakkından bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.